Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Müminlere indirilmiş olana gün başlarken iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine... Size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah, zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir, rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir. ''Mü'minlere indirilmiş olana gün başlarken iman edip günün sonunda inkar edin, belki onlar da dinlerinden dönerler.'' diyerek mü'minlere karşı komplo düzenleyenlerin ehli kitap olduğu ayette belirtilmekle beraber, bunlar arasından hangi kesimin kastedildiği ve komplonun biçimi tasrih edilmemiş, bu hususlar konuya ilişkin rivayetler ışığında farklı şekillerde açıklanmıştır. Bu konudaki rivayetlerin ve açıklamaların büyük çoğunluğunun ortak noktası, ehli kitaptan özellikle dini konularda bilgili oldukları kabul edilen bir kesimin kendi aralarında şöyle bir mutabakat sağlamış olduklarıdır. İçlerinden bazıları Hz. Muhammed'in getirdiği mesaja sırf inatlarından ötürü karşı çıkmadıkları, aksine objektif bir yaklaşım içinde oldukları izlenimini vermek üzere zaman zaman onun bildirdiklerini onaylayan bir tavır takınıp kısa bir süre sonra da bunları inkar yönüne gidecekler ya da onun bildirdiklerinin bir kısmını tasdik edip bir kısmını inkar edecekler. Böylece Kur'an etrafında bir kuşku çemberi oluşturup hem kendi çevrelerinin bu mesaja iltifat etmesini önlemiş hem de inancı henüz çok kuvvetli olmayan müminlerin hak yoldan dönmelerini sağlamış olacaklardı. Muhammed Esed, Ebu Bekir el-Esam'ın burada ''Kur'an'ın bir kısmını tasdik edip bir kısmını inkar etme şeklinde bir şaşırtma planının söz konusu olduğu görüşünden de destek alarak günün başında vahyedilen'' ifadesini ''Kur'an'ın ilk vahyedilen bölümü'' şeklinde yorumlamakta ve sonundaki anlamına gelen ''Ahirahu'' ifadesine de daha sonra gelen Kur'an'ın sonraki kısımları şeklinde mana vermektedir. Tefsirlerde yaygın olan bilgi, burada ehli kitapla özellikle Yahudilerin ve Yahudi din adamlarının kastedildiği şeklindedir. Hatta İbn Aşur bu bilgiyi teyit için, önceki ayetlerde kendileriyle tartışmaya girilenlerden söz edildiği sanılmasın diye, ehli kitaptan bir kısmı dendiğini belirtir. Süleyman Ateş ise surenin nüzulü hakkında bilgi verilirken değinildiği üzere bu surenin birçok ayetinde Yahudilerden söz edildiğini kabul ettiği halde surenin Bedir Savaşı'ndan da önce nazil olduğu kanaatini savunmuş olmanın etkisiyle yer yer farklı görüşler ileri sürmektedir. Nitekim 69 ila 74. ayetleri tefsir ederken başlangıçta bunların Yahudiler hakkında olduğunu belirten rivayet ve yorumları esas alıp bütün bu rivayetler ve ayetlerin bizzat kendileri Yahudilerin Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu bildiklerini ancak haset yüzünden İslam'a girmediklerini gösterir dediği halde daha sonra bu rivayetleri tutarsız, yanılgı ve gelişi güzel yakıştırmalar olarak nitelendirmekte ve kesin bir dille biz o kanaatteyiz ki bu surede Yahudilerin yeri yoktur demektedir. Yüce Allah'ın bu haince girişimi haber vermesi, Resulullah'ın ilahi vahye mazhar olmuş hak bir peygamber olduğunu apaçık bir biçimde ortaya koymuş bulunuyordu. Dolayısıyla bu, bir taraftan düşmanların bu tür girişimleri için caydırıcı bir rol oynayan diğer taraftan müminlerin bunlara karşı daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiğini hatırlatan bir uyarı niteliğindeydi. Müfessirler, kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın sözünün, daha önce değindiğimiz şaşırtma planının sahiplerine ait olduğu hususunda fikir birliği içindedirler. De ki, hitabından sonra gelen ilk cümlenin yüce Allah'ın peygamberinden söylemesini istediği söz olduğuysa açıktır. Buna mukabil veriliyor diye şeklinde tercüme edilen en yuta ifadesinin izahında müfessirler oldukça zorlanmıştır. Bu sebeple Razi bu ayetin Kur'an'daki en müşkil ayetlerden olduğunu kaydeder. Bunun Allah Teala'nın peygamberinden söylemesini istediği sözünün devamı olarak düşünülmesi halinde mealinde olduğu gibi birine Hz. Muhammed'e size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz şeklinde çevrilmesi uygun olur. Ehli kitaptan komplo hazırlayanların sözünün devamı sayılması halinde ise bu kısmın anlamı şöyle olur. Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verildiğine yahut Rabbinizin huzurunda onların size karşı deliller getireceklerine de inanmayın. Razi bu ifadeyi ehli kitaba ait sözün devamı sayan yorumu değişik açılardan eleştirir ve zayıf bulur. Bu ayetin mealinde yutuf şeklinde karşılık verilen fadl kelimesi, bol bol iyilik yapma ve yararlı şeylerle donatma anlamına geldiği gibi, burada peygamberlik vermenin kastedildiği görüşü de vardır. Bu görüşün sahipleri, daha sonra gelen, onu dilediğine verir. Cümlesinin ışığında, bu ayeti kerimede peygamberlik mertebesine kişisel çaba ve hak edişle değil ancak ilahi bağışla erişilebileceğine delalet bulunduğunu belirtirler. Yine bu ayette geçen Vasi Allah'ın güzel isimlerinden olup geniş anlamındadır. Genel olarak onun sıfatlarının kuşatıcılığını, sınırsızlığını özellikle ilim, rahmet ve lütfunun genişliğini ifade ettiği şeklinde anlaşılmıştır. Bu sebeple vallahu vasiun cümlesine Mealinde Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır şeklinde mana verilmiştir. Kıymetli dinleyenler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun.